Radyo tiyatrosu Sana da günaydın kedi <Gülüyor> <Gülüyor> Erkencisin bu sabah <Gülüyor> e, Haklısın çok işimiz var <Gülüyor> Canım benim <Gülüyor> Her ne kadar sen bana sadece o koltuğun üzerinde yatarak yardım edecek olsan da. <gülüyor> bugün önemli bir gün kedi. Bak vitrine eleman aranıyor ilanı koyuyorum. Evet bugün o geliyor. Umarım beklediğim gibi çıkar. Müziğimizi de açalım... Bakalım bugün kimlerin hayatını değiştirebileceğiz Günaydın Siz kendi kendinize mi konuşuyordunuz? Ha, size de günaydın Hayır kendi kendime değil Kediyle konuşuyorum Şey öyle olsun Vitrindeki ilan için gelmiştim ha, ilanı gördünüz demek Görmemen mi gerekiyor? Yok canım, ilanımız biraz özel de. Yalnızca işe uygun olanlar görebiliyor. Gerçi ne zamandır kullanılmıyordu. Hala işe yarıyor mudur bilmem. Evet, şimdi... E, ...hayat tecrübeleriniz neler? Pek fazla iş tecrübem yok aslında ama... İş tecrübenizi sormadım. Hayat tecrübenizi sordum. <gülüyor> O nasıl anlatılır ki? <gülüyor> ee, şimdi bir bakalım ee, Yaşınız? 19 ha, Bu fiziksel yaşınız mı yoksa zeka yaşınız mı? Fiziksel? Sanırım zeka yaşımdan pek emin değilim Hadi canım vardır bir fikriniz 25 <gülüyor> 25 Göreceğiz. Peki hayatınızda neleri kaybettiniz şimdiye kadar? Babamı, kol saati mi? Okulda arkadaşlarla girdiğimiz birkaç iddiayı. Ama <gülüyor> ne ilgisi var şimdi? E başvurmadan önce dükkanın adına baktınız değil mi? Ah evet, kayıp şeyler dükkanı. Neler satıyorsunuz burada? İnsanların yitirdiği her şeyi Tabii kalemler, Tokalar kadar cüzdanlar falan değil. Duygularla ilintili her şey. Her şey demek ee, Peki nerede bu her şey i̇şte, i̇şte bu eski dolaplarda Raflarda Kutularda İşe başlarsanız hepsinin yerini göstereceğim size Mesela Bu dolapta anılar var Oo, Pek de büyük bir dolapmış Evet İnsanlar en çok anılarını yitiriyorlar ama En az aramaya geldikleri şeylerden biri de O şu renkli şişelerde ne var? Ah. <gülüyor> Gözyaşları. İnsan gözyaşlarını niye geri almak ister ki? <gülüyor> Yeniden dökmek için mi? Belki de. E, ya da bu sefer doğru şeyler uğruna dökmek için. Aa, ben istemem, kalsın. Şey, hiç kaybettiği sevgiyi aramaya gelen oluyor mu? Olmaz mı? Ama... Geri alınması en zor şey sevgidir Bir de dükkan bu kadar uzak ve bilinmedik bir yerde olunca Yok yok yok bu sorun olmuyor İnsan yeter ki arasın Cevapları bulacaktır e, Sen de bulmadın mı? Dükkanı buldum ama aradığım bazı şeyleri hala bulabilmiş değilim Emin misin? Bulmak zor değildir Zor olan bulduğunda aradığının o olduğunu anlayabilmektir Peki siz nasıl bir eleman arıyorsunuz? Ben Bulduğumda aradığımın o olduğunu anlarım O halde söyleyin bana Aradığınız eleman mıyım? Bunu söylemek için henüz erken İlgileniyorsan Ve vaktinde varsa biraz daha kal burada Hem e, e, Nasıl bir iş yapacağını da Öğrenmiş olursun Tamam kalırım ah, Bak ilk müşterisi geliyor işte bugünün Aa hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, i̇yi günler ee, ben e, şey, e, şeyi arıyordum. Ee, daha önce kaybetmiş olduğunuz bir şeyi ha? Evet öyle kaybettim ha. ancak insan kaybetmemiş olduğu şeyleri aramaz ki zaten. Haklısınız ama oluyor arada. Az da olsa... Aslında hiçbir zaman sahip olamadıkları şeyleri aramaya gelenler de var e, Tabi onlara yardımcı olamıyorum Burada sadece yitirilmiş şeyler var e, Buyurun buyurun şöyle oturun lütfen ha. buyurun Teşekkür ederim Hı. E, Dükkanınızın pek değişik bir havası var <gülüyor> Böyle rahat koltuklar, ahşap dolaplar falan Biraz da gizemli <gülüyor> ...renkli canlar, kara kedi... ...öyledir... Eh, e, ...evet... ...hadi hikayenizi anlatın bana... Evet. ...kediyi de aldırmayın... ...ketun bir hayvandır... ...duyduklarını kimseye söylemez... <gülüyor> ...öyle olsun... ...şey... ...benim çocukluğum... ...kısıtlı imkanlarla... türlü zorluklarla geçti... Hı. ...buna rağmen savaşçı bir yapım vardı... ...daha iyi şeylere kavuşmak için sürekli mücadele ederdim. Hı hı. Ederdim çünkü ümidim vardı. Bir gün her şeyi değiştirebileceğime dair bir ümit. Verdiğim mücadelelerle bazı şeyleri değiştirebildim. Daha iyiye götürebildim. Ama... ...bazı şeyleri değiştirmeyse gücüm yetmedi. Ee, ne, ne, ne zaman e, mücadele etmeyi bıraktınız? Anacığım öldüğünde... Hastaydı Ama çalışmak zorundaydı Çalışarak ona yardımcı olmak istedim Sen bunları boş ver Okuda büyük adam ol mi oğlum? Yaşlı anacının yüzünü güldür Okulu bırakmama izin vermedi Ben de hem okudum Hem çalıştım Yine de Annenizi kurtaramadınız değil mi? <gülüyor> hayır hayır O iyileşti ben de okulu bitirdim. Ha. Hem de iyi dereceyle. Ama yine de bir şeyler eksikti. Yüzümü güldür oğlum. Anacığımın yüzü bir gün olsun gülmüyordu. Oysa size yüzümü güldür demişti değil mi? Nasıl? <gülüyor> ah. Evet, evet. Öyle demişti. Sözcükler çoğu zaman doğruları söylemez. Ben de o zaman anladım Onu mutlu etmek için Didindim durdum yıllarca Güldüğünü hiç görmedim Ölürken Ne dedi biliyor musunuz Bana bir kere bile çiçek Almamıştı dedi Babam yani Son sözleriydi bunlar Eee <gülüyor> Sözcükler diyorum Sözcükler Çoğu zaman doğruları söylemez Neyse işte ben de o zaman kaybettim ümidimi Yararı yok dedim Ne yapsan boş İyisi mi sen kanını doyurmaya bak Sadece yemekle karın doyar mı? <gülüyor> Doyuyormuş Çalıştım işten eve evden işe Sonra Tanadık birinin kızıyla evlendirdiler beni hmm. Kumardı ama artık hiçbir şeyden ümitli değildim Neyse bir gün bile tatsızlığımız olmadı Kader yüzümüze güldü bir oğlumuz oldu Elimiz para da gördü Ve bugünlere geldik E çok iyi peki nedir sizi buraya getiren Bir bakış Oğlumun gözlerindeki o bakış Ha, sözlerden umduğunuzu bulamamıştınız. Bakışlardan bulabildiniz mi? Oğlum bana öyle bir baktı ki. İyi ki benim babamsın dedi sanki. Ne olursan ol, seni çok seviyorum. Benimle gurur duyduğunu anladım. Ve neyi kaybetmiş olduğunuzu da. Düşündüm de bunca zaman boşuna yaşamışım gibi geldi. Hayatı ıskalamışım her şeyden ümidimi kestim diyerek. Hiçbir şey beklememişim ummaktan korkarak. Ummaktan çok umduğunuzu bulamamaktan korkmuşsunuz hmm, siz. Artık adı her neyse. Şimdi sizden o zamanı geri istiyorum. Kulaklarım tıkalı gözlerim kapalı boşa yitirdiğim onca zaman. Ah üzgünüm üzgünüm size yardımcı olamayacağım. Nasıl Hı? yani? Size yardım edemem Yani aradığınız şey burada yok Ama insanların yitirdikleri her şey var burada demiştiniz Kusura bakmayın Genç arkadaşımız daha bugün işe başladı Evet yitirilen her şey var dükkanımızda Ancak sadece zaman yok Zaman yok öyle mi? Hı hı. Boşuna gelmişim demek Ama anlamıyorum ...zaman da kaybedilen şeylerden biri... ...hatta her an, her saniye yitirmekte olduğumuz tek şey. Zaman bize ait değildir ki yitirelim. Zaman insanlardan bağımsızdır. Biz onu tanısak da vardır, tanımasak da. Zamanı geçirmeye çalışsak da akar... ...durdurmaya çalışsak da... ...çoğunlukla öldürmeye çalışırız ama... ...o hiç ölmez... Daha önce de dediğim gibi burada sadece insanların kaybettikleri şeyler vardır. Zaten hiç sizin olmamış bir şeyi kaybedemezsiniz değil mi? Anladım. <gülüyor> Benim derdime derman yok burada. Tek derdiniz boşuna geçirdiğiniz zamanı geri almak değil mi? Peki alabilseydiniz ne yapacaktınız onunla? Ha? Azim, heyecan, umut, sabır... E ...bunlar olmadan ne şekilde harcayacaktınız zamanınızı? <gülüyor> Sanırım yine aynı şekilde. Bu durumda zamanı istemem aslında anlamsız oluyor. <gülüyor> Peki şu öbür şeylerden var mıdır dükkanınızda? Hani şu bahsettiğiniz azim, heyecan, umut ve sabırdan. Ah Elbette. <gülüyor> elbette. Ama önce düşünelim hangisinden yoksunsunuz ve bulalım hangisini ona sahipken kaybettiniz. Ee, i̇yi kötü bir iş kurdunuz. Azim. 30 yıllık karımla hala geçinip gidiyoruz. Sabır. Oğlumu yetiştirmeye çalışıyorum. Bu da heyecan değil mi? Bize <gülüyor> evet. kalıyor şu eski dost. Ee, i̇şte bu. Ee, bunu yapabilirim. Yitirmiş olduğunuz tüm gençlik umutlarınızı ya. verebilirim size Çok iyi olur ya Ama gençlik Çok... ümidi bu bedende nasıl durur bilmem ki ee, Yakışır canım korkmayın <gülüyor> Zaten diğer ümitlerden tek bir farkı vardır gençlik umudunun Onu da belli etmeyi verirsiniz Farkı neymiş? ...şey pardon çok merak ettim de... <gülüyor> ...seni hala burada tutan şey... ...imkansız gibi görünen şeylerin bile... ...peşinden inançla gitmeyi sağlayan şey... <gülüyor> ...tamam tamam alıyorum... ...yapabileceklerimi düşününce öyle heveslendim ki... ...her şeyin daha iyisi... ...yalnız ne kadara bu umut? Ooo oldukça değerlidir... <gülüyor> ...artık gerekirse borç harç yaparız bir şeyler... Ne de olsa bir nevi yatırım mı? Kesinlikle. Ancak bedeli parayla ölçülmüyor. Burada sattığımız şeyleri düşünsenize bir. Anılar, hayaller, sevgiler, gözyaşları. Hangi para karşılayabilir bunları? Peki neyle ödeyeceğim size? En az onun kadar değerli başka bir şeyle. Oğlunuzun gözlerindeki sevgiyle. <gülüyor> tamam kabul ediyorum. Ama nasıl edersiniz? Bir baba oğlunun sevgisini nasıl böyle takas edebilir? Tabii ki zor bir şey bu kolay değil. Ama elime geçireceğim gençlik ümidiyle yapacaklarımı düşününce... ...oğluma şimdi sahip olduğundan çok daha fazla şeyler verebilirim. <gülüyor> Maddi şeyler. Hem kendimde daha büyük bir adam olabilirim. Toplumda belli bir yer olan benimle daha çok gurur duyacaktır o zaman evet evet yapalım şu alışverişi ha? E, nasıl isterseniz <gülüyor> hmm. Hmm. Hmm. buyurun burada bir kutu yitirilmiş gençlik umudu <gülüyor> teşekkür ederim sağ olun İçindeki hapı da yutacağım. Evet o hapı yutun. Etkisini hemen görmeye başlayacaksınız. E, peki ben size nasıl... Onu düşünmeyin şimdi. Ben zamanı gelince alacağım ödemenizi. Olmazsa <gülüyor> kediyi gönderirim. <gülüyor> Oldu o zaman. Tekrar sağ olun. İyi günler. Ben hiç anlamıyorum. Kedinin... Alacakları nasıl topladığını mı <gülüyor> yok, yok canım Yani karşılık olarak Para almamanızı anladım da Neden oğlunun gözlerindeki sevgiyi istediniz Ya bu sizin ne işinize yarayacak Ben istesem de istemesem de işime yarasa da Yaramasa da Olacak olan bu Oğlunun Gözlerindeki sevgiyi Zaten nitirecek. Nasıl e, Gençlik umudu Peşinden koşulsun ister Hayata geçirilmek ister Adanmışlık ister Zaman ister Daha önce bunlar oğluna ayırdığı şeylerdi Artık peşinden koştuğu umutlara sunacak bunları Ama yine bir şeyleri yitirmiş oluyor Ne kazandı bu alışverişten? Aa, <gülüyor> Adı üstünde alışveriş bu Aynen hayat gibi ee, bir şeyler almak için Başka şeyleri vermen gerek Sen biraz düşün bunları Ben de içeri gidip Şu depoya bir bakayım olur mu canım Olur <gülüyor> Aa, Bir telefon edebilirim değil mi Tabi tabii. Telefon orada yazı masasının üstünde <gülüyor> Amma da antika şeymiş bu telefon Alo? Año. Benim dükkandayım. Aha, buldun demek? <gülüyor> buldum. Hem de iyi bir fırsat buldum. Eleman aranıyormuş. Hı. İşe başvuruyormuş gibi yaptım o yüzden sabahtan beri buradayım. Dükkanın sahibi de bir kadın. E, peki aradığını bulabilecek misin orada? Hmm, sanırım. Burası garip bir yer. Sanki her şey var ama hiçbir şey de yok. <gülüyor> orada dura dura sen de garipleştin galiba. O da ne demek? Biliyor musun? Aslında parayla satılmıyormuş buradaki kayıp şeyler. Nasıl yani bedava mı? Ee, söyle o zaman dükkan sahibesine açık açık ne istediğini. Belki söylerim. Burası bayağı ilginç bir yer. Biraz daha kalayım da akşam ararım seni tamam mı? Tamam canım. Ama bak dikkatli ol ha. Olurum merak etme sen. Hadi hoşça kal. İyi günler. E size de iyi günler efendim hoş geldiniz e Ne arzu etmiştiniz Gözyaşları Zamanında boşuna döktüğüm ve sonsuza kadar yitirdiğim gözyaşlarını geri istiyor Aha onların yerini biliyorum Ne işinize yarayacağını bilmesem de Ne demek ne işime yarayacak Sen hiç ağlayamamak ne demek bilir misin genç hanım Ben pek ağlamam aslında ama şey Bir saniye beklerseniz dikten sahibesini çağırayım Pekala Hoş geldiniz Hoş geldiniz Yardımcımın kusuruna bakmayın Bugün işe başladı Oturmak ister miydiniz Hayır hayır işim uzun sürmeyecek Ben yıllar önce Beni terk eden bir adam uğruna çok ağladım ya. Sonunda göz pınarlarım kurudu Hiç gözyaşım kalmadı ah. Onları geri istiyorum ama siz onları kaybetmemişsiniz ki... ...belli bir nedenle harcamayı seçmişsiniz. Burada sadece kaybedilen şeyler var hanımefendi. Hayır anlamıyorsunuz. Ben onları boşuna dökmüşüm. Bu da bir kayıp sayılır öyle değil mi? Aa, ah. Hikayenizi baştan alalım o zaman. Anlarsam size daha çok yardımcı olabilirim. Gençliğimde bir adamı çok sevdim. Nasıl anlatsam... Dünyam onun etrafında dönüyordu Öyle bir sevgi Sonra bir gün ansızın beni terk etti Yıkıldım Onu bulup bana dönmesi için ikna etmeye çalıştım ama Nafile Olmaz canım Olmaz bir tanem Bitti artık Hadi Hadi sil gözyaşlarını Seni gülümserken hatırlayayım Hı? Zaten tüm bunlar Senin de beni öyle hatırlaman için değil mi? Sen benim aşkım, hayatım, her şeyimsin. Ne olur beni bırakma, yıkma beni. Sen de böyle yaparsan ben artık kime inanırım? Kendine inan küçüğüm, kendine inan. Hayır derken bile çok nazikti hatırlıyorum. Ama o zaman bilmiyordum tabii, bilemezdim. Evet, e, bazen çekip gitmenin sevginin en büyük göstergesi olduğunu mu? Hem öyle, hem de... Ne bileyim ağladım arkasından günlerce aylarca. Yıllar sonra bir gün gözyaşlarım da akmaz oldu artık. Gözyaşlarınızın aslında o büyük sevginin anısı için ödenecek bir bedel olmadığını mı düşünüyorsunuz? Boşuna akmış onlar. Boş yere yitirmişim anladım. İki ay kadar önce eski bir tanıdığa rastladım ne zamandır görmediğim. Ondan bundan konuştuk Hatıralarımızı tazeledik Ona sevgilimin benden ayrıldıktan Kısa bir süre sonra ölmüş olduğunu söyledi Tevekkeli değil Onu bulamamıştım bir daha Madem üzüntüsünden ölecekti Bırakmasaydı sizi Aslında başta ben de aynen öyle düşündüm Aradan geçen yıllar acımı kızgınlığa çevirmişti Ama sonra biraz araştırmaya karar verdim Ve onun aslında çok hasta olduğunu öğrendim Şimdi biliyorum ki ...beni ölümünü görmeyeyim diye terk etmişti. Oysa ben beni gerçekten sevmemiş diye ağlamıştım. Sizi ölüm acısından korumaya çalışmış desenize. Bir de bize sorsalar ya... gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu? <gülüyor> o zamanlar ben bile pek bilmiyordum neye ihtiyacım olduğunu. Ama artık biliyorum. Bir gün bile bunu söyleyebiliyorsanız... ...değmez mi her şeye? Hayır hayır artık böyle yaşamak istemiyorum... ...aşksız, inançsız... ...gözyaşlarım olmadan en acı bir olayda bile duygulanamıyorum... ...katı, soğuk bir insan oldum... ...yo aslında duygulanabiliyorsunuz da... ...bunu onlarsız gösteremiyorsunuz... ...gözyaşlarınız... ...duygularınızın mühürü müdür sizce? Hayır, pek değil... ...ben tam olarak anlatamadım galiba... İnancımı yeniden kazandım... ...korkmuyorum artık aşktan, erkeklerden... Beni yine canı kadar sevecek biri var dışarıda bir yerlerde. Ve ben onu kupkuru karşılamak istemiyorum. Çok güzel anlattınız küçük hanım. Ee, pekala... Size... ...gözyaşlarınızı getireyim. İşte. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim Bunu ben nasıl... <gülüyor> Sadece içindeki yaşlarla gözlerinizi yıkayın Artık ağlayabileceksiniz <gülüyor> Pekala e, Borcum nedir? Aa, karşılığında geri kazanmış olduğunuz inancınızı alayım lütfen Efendi, Anlayamadım e, Yeniden sevginin gücüne inanmaya başlamışsınız ya Bu inançtır Geri alacağınız Gözyaşlarının karşılığı budur işte ama ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ben zaten yeniden inanmaya başladığım için istiyorum onları. Peki siz bilirsiniz. Bu durumda şişeyi veremiyorum. Bunu yapamazsınız. Ben, ben değiştim. Bunun hiçbir değeri yok. Bunun sadece sizin için bir değeri olmalı. Burası bir dükkan küçük hanım. Bir mal alabilmek için karşılığını ödemeniz lazım Elbise satan bir mağazaya gidip ben değiştim Zayıfladım Bir küçük beden elbiseyi bana karşılıksız vermeniz lazım Diyebiliyor musunuz peki? E, hayır ama Pekala gidiyorum Size iyi günler Size de Zavallı kadın Burasının bir dükkan olduğunun farkındayım ama... ...yine de onu eli boş göndermek gaddarlık bence Eli boş mu gönderdim? <gülüyor> Yanılıyorsun Elinde inancı var, deneyimleri var ve onlardan öğrendikleri Duyguları, gözyaşları... Duygular varsa vardır, yoksa da yoktur Var olduklarını kanıtlamak için başka şeylere gereksinim duymaz onlar ...sevginin ispata ihtiyacı var mı? Yok tabii ama... Yok, yok canım. O kadında da bunu öğrenmişti zaten. Sevgilisinin gitmesini... ...sevgisizliğinin kanıtı olarak görmenin... ...hata olduğunu öğrenmişti. İnancını bunun üzerine inşa etmişti. Peki yeniden ağlayabilseydi? Ağlamak isteyip de... ...gözyaşlarını akıtamadığı her an... ...bu tecrübeyi hatırlatıyor ona. Tekrar ağlayabildiğinde... ...öğrendiği dersi... ...o hızla unutacak... ...ve yeniden duygularını değil... ...kanıtlarını aramaya başlayacak. Hmm, anladım. İnancını da tekrar yitirecek değil mi? Evet. Görüyorsun ya ben aslında gaddarlık etmiyorum. Sadece insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Şey... ...ee... <gülüyor> Ben de sizden bir yardım istiyorum. Yeah. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Size gerçeği söylememin zamanı geldi. Ben aslında... ...kaybettiğim bir şey almaya gelmiştim buraya. Ha, yani işe başvurmak için gelmedin. Peki neden... ...en başında söylemedin bana? Karşılığını ödeyemeyeceğimi düşünmüştüm. İmkanlarım kısıtlı. O kadar değerli bir şeyin çok... Çok paraya mal olacağını düşündüm ha, Herkesinkinden daha değerli bir şeydi galiba Kaybettiğin evet. öyle mi? Evet yani öyle sanmıştım Gördüklerimden sonra biliyorum ki Herkes için kendi kaybı en paha biçilmez olanı Aferin Peki gerçekleri söylemeye nasıl karar verdin? <gülüyor> Karşılığında para istemediğinizi görünce Başka her tür karşılığı verebilirim kaybımı geri almak için Almak istediğin ne peki? Ben çok küçükken babamı kaybettim. Tabi onu burada bulamayacağımı biliyorum. Ama hep onun sevgisinden yoksun yaşadım. Hep o duyguyu aradım. Sizde baba sevgisi var mıdır? E, Tabi. Tabi ki var. Ah, şu en baştaki koyu renkli dolapta duruyor hem de. <gülüyor> Sahi mi? İnanamıyorum. Baba sevgisi bu kadar yakınındaymış demek bütün gün. Peki ne istiyorsunuz karşılığında? ...onun yokluğunu telafi etmek için... ...güçlendirmiş olduğun kişiliğini... ...tuttuğunu koparan yapını... ...kendi ayaklarının üstünde durabilmeni sağlayan... ...gücü istiyorum. Ama da çok şey istiyorsun. Ee, geri alınması en zor şeyin... ...kaybedilen sevgi olduğunu söylemiştim. Ah bak... Bak yeni bir müşteri geliyor Sen istersen biraz düşün bu arada ha? Sonra karar verirsin Tamam İyi günler efendim Girebilirim değil Tabi tabi tabi buyurun Buyurun lütfen ee, Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biraz özel bir konu ee, Genç kızımız benim yardımcımdır Çekinmeyin lütfen e, söyleyin ne arıyorsunuz? Ne aradığımı tam olarak bilmiyorum. Peki. <gülüyor> e, o zaman... E, ...şöyle sorayım. Neyi kaybetmiştiniz? Namusunu. Namus? Tamam. Var tabii bizde. Anca... Biliyorum. Zor bir şey istiyorum ama... ...ama öyle sıkıldım ki bu hayattan... Bıktım gücüm kalmadı Lütfen bana yardım ee, Size e, tabii ki yardım etmek isterim Sorun şu ki Elimizde Hiç kalmadı Vardır sizde vardır Belli ki beni yeterince buna layık görmüyorsunuz Anlıyorum Ama lütfen bir şans verin Hak ederim onu Ne isterseniz veririm yok, yo, yo. Bir şey vermeniz gerekmiyor Karşılığını yeterince ödemişsinizdir Eminim Yalnız e... Gerçekten elimizde kalmadı Yapabileceğiniz bir şeyler olmalı e, ma Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz e, e, siz, e, siz gidip bulabilirsiniz onu Ama bakın söyleyeceklerimi harfiyen yerine getirmeniz lazım Tamam ne derseniz yaparım Yeter ki geri alayım namusumu e, Kızım şu kağıtla kalemi uzatır mısın lütfen <gülüyor> Buyurun hmm. Şimdi buraya bir adres yazıyorum. Heh. Oraya gideceksiniz. Neresi burası? Küçük bir sahil kasabasıdır. Küçük ama huzurlu güzel bir yer. Gideceğim kişi arkadaşım olan bir kadın. Orada pansiyon işletiyor. Kaybedilmiş namusları o mu tedarik ediyor <gülüyor> size? Her zaman değil. Ama sizin durumunuzda. Ee, yanınıza birkaç parça eşyanızı da alın Kötü hatırası olmayanları ee, Bir süre kalacaksınız orada Her dediğinizi yaparım demiştim ama ben pek paralı değilim Öyle pansiyonlarda kalmak falan <gülüyor> Merak etmeyin canım Ben onunla konuşacağım size pansiyonda bir iş verecek Böylece istediğiniz kadar kalabileceksiniz orada <gülüyor> Tamam o zaman Peki namusumu ne zaman geri alacağım? Size söyleyeceğim şartları yerine getirdiğiniz zaman... <gülüyor> Dinliyorum. Önce... ...orada hiç kimseye gerçek kimliğinizi söylemeyecek... ...daha önce yaptığınız işten bahsetmeyeceksiniz. En azından üç işaret tamamlanıncaya kadar. <gülüyor> Bu kolay... Zaten bizim meslekte insan karşılaştıklarına iyi günler. Ben vücudumu satarım. Siz ne iş yaparsınız demiyor. Bir şeyler uydururuz yani. Uydururuz da o üç işaret nedir? Heh. Namusunuzu geri almak için bulmanız gereken üç şeydir onlar. İlki, bir çiçek. Çiçek mi? Nasıl yani? Heh. Buyurun. Buyurun şu kağıdı. Heh. Not alın. Bu yedi yapraklı... Her yaprağı gök kuşağının... Ayrı bir renginde küçük bir çiçek... Daha çok tepelerde... Ağaçların kuytularında yetişir... Çiçek... Çiçek... Yedi renkli. E? Kuytular... Evet... Tamam. Bulunca ne yapacağım onu koparacak mı? Hayır hayır hayır... Bulmanız yeterli... İsterseniz bulduktan sonra... Arada ziyaret edersiniz onu... Yalnız uyarayım... ...gözlerden saklanarak... ...varlığını sürdürür bu çiçek. Yani onu bulmak... ...biraz zaman alabilir. Merak etmeyin. Kolay pes etmem ben. İnatçıyımdır. Buluncaya kadar... ...bırakmam peşini. <gülüyor> ben de öyle olduğunuzu... ...tahmin etmiştim. Şimdi... ...ikinci işaret. Bu bir... ...yıldız. Yıldız mı? Artist gibi mi? <gülüyor> Yok canım Gerçek yıldız Gökyüzünde O diğer yıldızlar gibi yanıp sönmez Biraz biraz daha büyükçedir Ve rengi pembeye çalar Vay öyle yıldızda mı varmış gökte? Tabii Ben pek yıldızlara bakmadım bugüne kadar Malum kapalı ortamda çalışırız eh, Diğer pek çok insan gibi Yalnız her zaman yoktur gökyüzünde bu yıldız Gecenin belli bir saatinde çıkar ortaya Sonra da kaybolur Hangi saatinde? Ee, artık onu da siz bulacaksınız ee, Yıldızı da bulduktan sonra Sonra e, sıra üçüncü işarete geliyor Tamam yıldızı da yazdım Üçüncüsü neymiş? Üçüncü bir adam ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin size baktığında gözlerinde yalnızca sevgi olan bir adam. Bu hepsinden zormuş pek çok adam gördüm ama öylesine hiç rastlamadım. Aa, orada rastlayacaksınız yeter ki arayın hem siz insan sarrafı olmuşsunuzdur artık neye bakacağınızı bilirsiniz. <gülüyor> Doğru. Hiçbir şeyden anlamasam bile bakın adamdan anlarım... ...onu bulunca da... Onu da bulduğunuzda... ...artık daha önce yaptığınız işle ilgili gerçekleri anlatabilirsiniz... Namusumu o mu geri verecek evet, bana? Evet, tam olarak öyle... ...yalnız bir an önce harekete geçseniz iyi olur... ...daha eşyanızı alacaksınız... Orası da otobüsle epeyce bir yol tutuyor Hemen gideceğim hemen Çok sağ olun Size nasıl ulaşırım sonra Haberlerinizi alırız canım Hadi siz güle güle gidin Sağ olun İyi günler Hoşçakalın Güle güle Eee Hayrola pek sessizdin bu seferki alışveriş iyice şaşırttı beni. Çiçek, yıldız bunlarla namus mu geri alınır? E, tabii ki. Hatta başka yolu yoktur. İyi de nasıl? E, yepyeni bir insan olarak sırtında eski günahlarını taşımaksızın yeni bir yere yerleşecek. Kimsenin ona kötü gözle bakmadığı, geçmişinden dolayı onu suçlamadığı bir yere... Yani artık insanların ön yargılı tavırlarından kurtulmuş olacak, kendini istediği gibi tanıtabilecek, değil mi? Elbette, elbette. Ha sonra çiçek. Onu aramak için dere tepede dolaşacak. Doğanın dinginliğinde kendisiyle baş başa kalacak. Ama öyle bir çiçek var, değil mi? Var tabii. O yörede yetişir. Sadece. Arkadaşım göstermişti bana da. E, sadece e, biraz zor bulunur ki bu da müşterimizin ağaçlar arasında bayağı zaman geçirmesini sağlayacak. Peki Yıldız? E, sakin bir deniz kenarında hiçbir şey düşünmeden sadece yıldızları seyrederek oturdun mu hiç? Ha? En azından onun bunu daha önce hiç yapmamış olduğuna eminim. İşte şimdi Venüs'ü görünceye kadar yıldızları izleyecek. Ben de izledim yıldızları. Aa, Güzellikleri nefes keser. Evet. Bir de insana evrende ne kadar küçük olduğunu hatırlatır. <gülüyor> Dertli olduğum <gülüyor> zamanlar yapardım bunu. Dertler o kocaman gökyüzündeki milyonlarca yıldız, gezegen... ...hayat yanında öyle küçük ve önemsiz kalır ki. Çok güzel anlattın. Harika. <gülüyor> ben de tam olarak böyle düşünmesi için yıldızı aramasını istedim. Ha, e, sonra da... ...sevgi gelecek. Hmm, i̇şte orası biraz zor gibi göründü bana. Ne olursa olsun... ...sevgiyle bakan bir adam. Öyle biri var mıdır? E, tabii ki var. Herkes için biri mutlaka vardır. Ne yaparsan yap... ...kim olursan ol... ...sana hep sevgiyle bakacak biri. Yeter ki insan kendini tanımış olsun. Kendine karşı... ...dürüst... ...kendiyle barışık olsun. Mıknatıs gibi çekecektir o zaman... ...o sevgiyi. Ee, daha önce yaptığı işi açıklasa bile mi? <gülüyor> Tabii o zaman bile. Gelip geçici bir hevesten... ...söz etmiyoruz burada. Burada... ...gerçek sevgi diyoruz. Adam onu gerçekten... ...sevdikten sonra... ...geçmişte yaptığı işin... ...ne önemi kalır ki? Ha? Ee... ...o zaman mı bulacak namusunu? Ah! <gülüyor> e daha önce anlamış olmalıydın. Zaten kaybetmemiş ki onu. Bu tür kavramlar sadece zihinlerde... ...şüpheci gözlerde... ...çirkin sözlerde yitirilir. Tüm yapacakları sonunda bu gerçeği öğretecek ona. Yani istediğine kavuşacak. Tabii ben de kavuşmak istiyorum O kadını dinlerken düşündüm de Nasıl da azimli biri öyle değil mi Yani o kadar şey söylediniz yapması gereken Hiç burun kırın etmedi tamam dedi Hı -hı. İşte böyleleri elde ediyor istediklerini Oturduğun yerde kimse gelip sana bir şeyler sunmuyor Karşılığını vermek lazım Ben de karar verdim Vereceğim gerekeni baba sevgisi için Karar verdiysen senin alışverişin kolay <gülüyor> Ee, daha önce de söylediğim gibi Baba sevgisi karşılığında Onun yokluğunu telafi etmek için Güçlendirmiş olduğun kişiliğini Tuttuğunu koparan yapını Kendi ayaklarının üstünde durabilmeni sağlayan Gücü istiyorum Evet karar verdim Kabul ediyorum Heh. Ne yapmam gerekiyor siz onu söyleyin ee, Şimdi eh. ...benim bir dostum var. Yaşı senin yaşının... ...iki katı olsa da çok iyi bir adamdır. Anlaşırsınız. O da senin gibi... ...yalnız. Eminim birbirinizi görür görmez seveceksiniz. Baba sevgisini ondan mı alacak? Hı -hı. Onda bulacaksın. O da sende... ...yaşama sevinci bulacak. Kendine ne zamandır... ...bir hayat arkadaşı arıyordu. Senin... Onun tam olarak aradığı insan olduğuna eminim. <gülüyor> Eminsiniz demek değil mi. Peki sonra karşılığını nasıl vereceğim? E, sen de onu seveceksin. O kadar ki tüm hayatını ona göre düzenleyecek kendini onun istediği kalıba sokacaksın. Nasıl bir kalıp olacak bu? Ah. <gülüyor> en ne de olsa bayağı yaş farkı var aranızda. Seninle diskoya gelemez tabi Karısını da tek başına göndermez tabi <gülüyor> ah. <gülüyor> ee, Dedim ya nesil farkı Ama alışacaksın Ne de olsa karşılığında Sevgi ilgi alacaksın Seni el üstünde tutacak O kadar ki Hiçbir şeyi kendi başına yapman Gerekmeyecek Sana her istediğini verecek Tıpkı ...kızını şımartan bir baba gibi... ...hiçbir şey için mücadele etmek zorunda kalmayacaksın. Sonra? Ee, sonra... ...sonra alışveriş tamamlanacak işte. Sen baba sevgisi alacak... ...karşılığında da zamanla güçlü kişiliğinden... ...tuttuğunu koparan yapından... ...kendi ayakların üstünde durabilme yetinden vazgeçeceksin... <Gülüyor> anlıyorum. Hayır canım, hayır. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Tabii ki bunları yapmak zorunda değilsin. Ben sadece hayatta bu isteğini karşılama güdüsüyle hareket ettiğinde önünde sonunda olacakları anlattım sana. Yani isteğimden vaz mı geçmeliyim? Vazgeçmek. Ah! Vazgeçmek. Ha! Ne kadar da zavallı bir sözcük. Biz biz e, hayatta hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz Sadece değiş tokuş yapıyoruz Bir şeyi kaldırıyor Yerine başka şeyi koyuyoruz Ne de olsa yenimizde yerimizde dar ee, e, Her şeyi sığdıramayız tek bir hayata değil mi? Yani aslında siz burada hiçbir şey satmıyorsunuz Sadece olacakları söylüyorsunuz ...onları değiş dokuştan haberdar ediyorsunuz da... ...peki siz bunları nasıl görebiliyorsunuz? <gülüyor> Sadece hayatlarına... ...biraz dışarıdan bakarak... ...duygulardan arınmış... ...tarafsız bir gözlükle. Aslında herkes kendi hayatı için yapabilir bunu. Yalnız bazılarına... ...o gözlüğün yerini söylemek gerekiyor. Hı? Sen de bu gözlükten takmaya başladığına göre... ...şimdi ne düşünüyorsun peki? Biraz daha öğrenmem, incelemem gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Öğrenimine burada devam etmeye ne dersin? E, tabii okul saatleri dışında. Yani burada çalışmak gibi mi? Evet. Evet. ...senin gözlüğüne de ihtiyacımız olacak. Ee, sen de bu arada hem hayatı tanır... ...hem de insanlara yardım edebilmenin zevkini yaşarsın. Yani işe alındım mı diyorsunuz? Eğer istersen... Peki karşılığında ne vereceğim? Karşılığında? Sadece zamanını... ...ne de olsa zaman... Dükkanımızda bulunmayan tek şey. <gülüyor> Kayıp şeyler dükkanı. Sevgi Demirkol'un yazdığı oyunu dinlediniz.